Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz'in vahyi alırken yaşamış olduğu halleri anlatır mısınız? Özel bir donanımla beraber Efendimiz de sellem, bizim bildiğimiz alemden başka bir aleme geçiyordu. Kendinde değildi denemez. Fakat işte değişik sesler oluyordu kendisinde. Adeta kapanıyordu yani bizim alemimizde kapanıyordu sonra ifade ederken, durumu ifade için başka kelime bulunmadığından dolayı kendine gelince tabirini kullanıyorlar. Sonra şunu okudu, ister Kur'an-ı Kerim'de isterse kutsi hadislerde. Çünkü haçta öyle bir şey de oluyor, ihramla alakalı bir mesele de. Kendinden geçiyor Hz. Ömer, bir sahabiye vahiy nazil olduğunu gösteriyor o esnada. Demek ki kuzusu donanımına rağmen yine o şeyi yaşıyor. Bu alemle iltisalin ağırlığını, iltisakın ağırlığını yaşıyor. O almadaki zorluğu duyuyor. Ama o mükemmel donanımın şeyi üstünde değil tabii yani, bu donanıma göreyle. Bizim alemimizden ayrılıyor, bir başka buoda giriyor yani o alma ameliyesinde ki vahiy aslında bizim için bir sır yani aksu hatası bir sır bilemiyor, izah edemiyoruz. Ancak belli benzetmelerle yani ilahi ifade tarzı Efendimiz'in nahiyetine sallallahu aleyhi sellem, yerleştirilen özel reseptörlerle benzetmek olmasına aşabekar yani bir mor alfabesiyle işte gelen Değişik dildeki şeyleri o reseptörler harflere çeviriyor, kelimelere çeviriyor. Bu inceliği kavrayamayan kimseler, Efendimiz'e vahiy geliyor da bu şu, kelime kalıplarını, şekilleri okuluyor diyor. Öyle değil aslında yani. Şimdi o benzetme çerçevesinde bakarsanız, mesela dididadıt filan diyelim, işte bu bir harfe takabül ediyor. Dada adıt da, bir harfe takabül ediyor diyor iktidâ bir harfete kabul ediyor, dıt bir harfete kabul ediyor. Bunlar, bu Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in vahyi alma istirrak hâli, vahyi alma istirrak hâli. Yani bizim âlemimizin işindeki alemde onun aks reseptörlerine temas edince o hale geliyor. O zaman onun da Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sadece kullanılıyor. Bir de o öyle bir farklı Alman ki efendimiz ya Rabbi bir daha söyle bunu demiyor. Baksin ya heyecanla kaçırmamak için acemli bir şey haşa yani bir orçu gibi kaçırmayayım, bunlar dikkat edin. Yakaz buyur yani heyecanla meseleyi karıştı. Sın sadece konsantrasyona bak. Onlar senin vücuduna inince, döneceği şeylere, kalıplara dönüyor. Şimdi burada katiyen, beşeri ait bir yan olduğu söylenemez. Bunlar yine birer misal sadece. Meseleyi zihniye takrip için. Vahyin gerçek sırına gelince, onu ancak Allah bilir. Hava aye benzeyen şekilde ilhamları olur yani. Onların içlerine bazı şeyler duar. Bazı şeylere görürler, işte kuburu görürler, önümüzdeki günler ait şeyleri görürler. Bunlar, bunlar vasıtasız ama o, işte mülek vasıtasıyla melekut-i alem, mülk alemine dönüşüyor. Melekut-i bir şey, mülk alemine dönüşüyor.